Merhaba, sudan geleni hoş geldiniz. Bugün konumuz yine nükleer enerji. 11 Mart 2011 tarihinde Japonya'da meydana gelen deprem ve tsunami ile birlikte Fukushima nükleer reaktörlerindeki patlamaların ardından felaket 7 senedir devam ediyor. Hatta e, koca Pasifik okyanusu bile kirlenmiş durumda. ...radyoaktivite havaya karışıp dağlardan denize akan nehir sularını ve yeraltı sularını da kirletiyor. Tüm bunlar yetmez gibi yedi yıldır aralıksız olarak çekirdek erimesiyle olan e, reaktörlerin soğutulmasında su kullanılıyor. Dolayısıyla sudan gelenin konusuyla bayağı ilgili. E, silolarda toplanan bu radyoaktif suyun denize boşaltılması ihtimali de şimdi dünyanın gündeminde. Tabii felaketin çevreyi kirletmesinin dışında kötü yönetimi... İdari sorunlar, maddi manevi, maliyet boyutları da var ve nükleer felaketin meydana gelmesinde sorumlulukları bulunduğu söylenen şirketin yaklaşık iki yıldır devam eden bir dava süreci de var. Diğer taraftan Japonya'da bu süreçte önemli kitlesel eylemler ve hak arayışları devam ediyor. Ee, nükleer enerjinin tüm bu boyutlarını konuşmak üzere stüdyoda çok değerli bir konuğum var. Hoş geldin Pınar. Teşekkür ederim. Pınar biraz böyle geç kalma ihtimali vardı. O yüzden ben de heyecan yaptım. İkimiz <gülüyor> Ki... de nefes nefese bir şekilde konuşacağız. Aynen. Ama. <gülüyor> Aynen şimdi sen Yeşil Gazete ve artık Yeni Yaşam Gazetesi'nde de yazılarını okuduğumuz bir yazarsın. Ve nükleersiz ork koordinatörüsün. Geçen ayda Japonya'daydım. Biraz onun üzerine konuşalım istersen başlayalım. Evet, şimdi sen yıllardır nükleer enerjisi üzerine araştırıp yazıyorsun, Japonya'ya sık sık gidip geliyorsun. Geçtiğimiz ayda oradaydın. Birinci elden deneyimlerini bir senden öğrenelim istiyorum. Evet çok teşekkür ediyorum. E, hakikaten bu programa da hani beni çağırarak aslında bu konunun gündemde tutulmasını sağlıyorsun. Hani evet. Türkiye'de çok e, başka gündemlerimiz var. E, Türkiye'de e, gündem çevre... bol zaten. <gülüyor> Her anda değişiyor. Evet. E, yani odamızı tabii ki kaybetmiyoruz ama bunları da konuşmak zorundayız. Çünkü yarın öbür gün e, esas e, bizim de çok ciddi nükleer problemlerimiz olabilir. Kaldı ki nükleer atığımız var biliyorsun evet. Gazi Emirden de. Hani ona her fırsatta Hı -hı. dile getiriyoruz. Ama bu programı Fukushima özelinde e, Hı -hı. yapalım e, diye konuşmuştuk zaten. Evet e, Fukushima'ya birkaç kere gittim. Yani bu dördüncü gidişimdi. Fukushima Hı -hı. ve e, Tokyo civarında sivil toplum örgütleriyle görüşmeye gittim bu sefer. Yaklaşık bir 20 gün kadar kaldım. Daha evet. uzun süreli bir e, projem vardı aslında ama hani daraltarak e, biraz da kendi meşguliyetlerim nedeniyle daraltarak gerçekleştirdim. E, sivil toplum örgütleriyle görüşme arzum, e, yani daha önce de elbette görüştüm onların davetleriyle bir takım çalışmalar yaptık ama e, u, e, uz, e, hepsiyle teker teker görüşüp yani mümkün olduğunca çoğuyla diyeyim teker teker görüşüp o sivil toplum nasıl değişti nükleer felaket sonrasında e, yani e, başladıktan sonra bu sivil toplumun reaksiyonu nasıl e, acaba e, yansıdı Aha. Aha. E, hayata diye e, bir izlemek istedim e, evet e, çünkü çok senin de söylediğin gibi radyoaktifte çok ciddi boyutta devam ediyor işte o e, dağılan radyoaktifte dağlarda ve ormanlarda tutulmuş durumda evet. her an hareket halinde hiç öyle oldu da bitti de olabilecek bir e, durum Hı -hı. yok ortada. E, her an yani bugün ölçüm yapıp da ah burası temiz dediğiniz yer Hı -hı. yarın öbür gün radyoaktivitenin hareketliliği nedeniyle aslında kirli. Evet. Onun bir garantisi yok. Evet. Artı Hı -hı. deniz yaşamı canlıları o akarsulara karışıp gelen işte radyoaktivite nedeniyle mütemadiyen hani ekosistem içerisine radyoaktivite uğruyor. Dolayısıyla diğer canlılar da etkileniyor. Hı -hı. Yaptığım görüşmeler doğrultusunda e, sivil toplum e, örgütlerinin e, hani kendi başlarına hareket etmek zorunda kaldığını e, zaten Hı -hı. biliyoruz ama Değil daha e, somut verilerle e, izleme imkanım oldu bir takım eylemlere de e, katıldım orada. Evet, e, fotoğraflarını gördü, Videoları da paylaştım, <gülüyor> videolarını gördü evet. evet. evet. evet. Ha, mümkün olduğu için yaşatmaya çalıştım. Bizim bu için çok önemli. Yapılar, dediğin gibi böyle sözün arasına girdim ne ama e, gerçekten çok önemli çünkü biz böyle bizden Irak bir mesele gibi algılıyoruz ama bizde de var. Onları da konuşacağız zaten. Evet, evet. E, yani aynı mesele. Evet, e, mesela orada şu anda ki durumu söyleyecek o 43 reaktör e, var, oper edilebilir durumda. Bunu beşi açık. E, bir tanesi geçenlerde bir deprem nedeniyle tekrar tehdit oluştu. Yani tehditti hissettirdi diyeyim tehdit her zaman var evet. risk her hmm. zaman var ama onu tehlikeye dönüşme ihtimalini çok yaklaştılar. Ee, bu da e, e, şeyde Tomaru e, Tomari e, genpat nükleer santrali. Hı hı. E, ve e, deprem nedeniyle e, hani ciddi bir e, hani o halk bir e, re, reaksiyon gösterdi e, ciddi anlamda toplantılar yapıldı yürüyüşler Hı -hı. vesaire yapıldı ama e, yine de hükümet açmaya devam etmek istiyor e, bunun içinde üstünü kapatmak amacıyla olimpiyatları e, promot yani e, şey yapıyor öne sürüyor Hı -hı. olimpiyat oyunlarını ama ne e, ilgisi var yani olimpiyatlarla bunun ne ilgisi o, var? olimpiyat ne oyunları diyorlar? ile şöyle bir ilgisi var e, kamuflaj e, malzemesi Olimpiyat Oyunları Tokyo 2020 2020 Yenide, Olimpiyat aha. Oyunları ee, birçok insanı çekecek e, evet. Tokyo'ya ve bazı oyunlarda Fukushima'da yapılacak. Hmm. Dolayısıyla hani biletlerinde e, e, 8 dolardan 2000 dolara kadar bir fark e, renci var. Yani bir yelpazede bu bir bilet fiyatları. Işte. Göz boyama amacıyla kullanılıyor. Birçok ürün e, maker, işte şirket vesaire bunu destekliyor. Ekonominin içerisine sokulmuş durumda olimpiyatın e, reklamatif e, kullanımı. Evet. Ve e, diğer tarafta felaketin boyutları işte senin de söylediğin gibi bu silolarda zaten hani bunları ben mümkün olduğunca hep yazmaya çalıştım e, silolarda Aha. biriktirilen su bir milyon tona ulaştı. Buradaki en önemli nokta e, bu bir milyon tonluk suyun içinde biz sadece trityum var sanıyor idik evet. ama sezyum ve stronsiyum gibi madde, izotopların da arıtılamadığı ortaya çıktı. Oh ne güzelmiş yani her e, türlü şey var evet yarı, yarı ömrü e, e, 28 yıl olan işte sezyum 30 yıl olan yarı ömrü demek bu çarpı 10 Yani hı. 300 yıl boyunca etkisi devam edecek olan radyoaktifiteden bahsediyoruz Ve bunların da suya boşaltılacağını evet. öğreniyoruz Eğer e, hükümet e, ısrar ettiği noktada e, gerçekleştirirse bu kararını Evet yani ee, insanlar bunun işini gir lütfen hmm, ben tamam. duracağım yok Şöyle, çünkü Evet sen bu konu e, yani yıllardır Araştırıyorsun ve bir de Japonca biliyor olman Çok iyi Japoncam var Ve Japonya'ya da baya bir sık gidip geliyorsun Çok kıskanıyorum hatta seni Dolayısıyla hani senden daha iyi bir isim düşünemiyorum e, Hani Bir sürü detay araya giriyorsun çok normaldir Şimdi diyorsun ki Japon hükümeti Bunda ısrar ediyor yani insanlar Ayaklanmazsa durdurmazsa hükümeti bu su Denize verilecek Evet öyle evet tabi balıkçıları da ikna ettiler çünkü hani kapitalizm dediğimiz olgu her evet. noktada karşımıza çıkıyor zaten. Evet. Yani orada da balıkçıların ikna edildiğini ama buna rağmen direnenler yine var. Evet. Hani bizde de oluyor ya işte biz size bunun bedelini verelim. Hı -hı. Hani çünkü kompanse edelim. Evet diyorlar. kompansi edelim. Siz evet. bize bunun iznini verin. Olurunu evet. verin. Ama bu dünyasal bir mesele. Yani evet. bizim ne Japon halkı tek başına karar verebilmeli bence. Yani bizim Çok de doğru. dünya insanları. küresel bir mesele yani. Evet. evet dünya halkları olarak hepimizin bir söz söylemesi gerek diye düşünüyorum bu konuda Evet bir de yolsuzluklar var tabi şimdi o damandada e, ilgileniyoruz e, konuşalım Tabii tabi e, bu bu e... Şey e, Fukushima'da, Fukushima'da bir dört günlük ziyarette bulundum ben. Ondan Hı. sonra Tokyo'ya gelerek oradaki sivil toplum örgütleriyle görüştüm. Hı. Ve bu görüşme çerçevesinde de bir dava izleme imkanım oldu. E, bir yıldır devam eden Hidanren adı verilen Hı. yani o e, nükleer felaketin müsebbikleri Tokyo'nun üç yöneticisidir. Bunlar almaları gereken önlemleri zamanında almadılar. Hı. Mesela Tsunami duvarı dediğimiz duvarın yüksekliği 15 metre olmalıydı diye biliniyordu bu 2008'den beri Greenpeace raporlamış. E, artı bu felaket de olmadan önce tam da bunu konuşuyorlarmış. Hani biz bunu Hı. yükseltmedik ama bir iş gelir mi başımıza? Hatta bir felaket senaryosu bile yapmışlar. 250 kilometre evet. yarı çap alan, alanının e, tamamen boşaltılması gerektiğine 250 kilometre akgün. Evet e, çok e, büyük. Çok ciddi yani Tokyo'yu da kapsıyor bu. Evet. Onun da aslında boşaltılması gerektiğini söylüyorlar bu e, fizfilre çalışmasında ama e, gel gör ki e, ne e, bu duyuruluyor kamuoyuna felaket Hı -hı. olunca duyuyoruz biz bunu Hı -hı. Velhasıl e, bu e, e, uluslararası standartta 30 kilometre yarıçaplı alandır tahliye alanı Hı -hı. E, ama bunu bile düzgün uygulamadılar 20 kilometre indirdiler Evet e, daha sonra da e, bu tazminatlarda vesaire birçok e, kaotik durum yaşandı Şimdi niye ya tekrar dönersem hı hı. Bu dava çok önemliydi Çünkü bu üç tok, e, TEPCO Yani Tokyo Elektrik şirketinin hı hı. E, yöneticisi e, Önlemleri almadığı gibi Bir de şundan dolayı suçlu Ölenemleri almadınız. Nükleer felaket meydana geldi. Ve aslında nükleer felaket nedeniyle ölenler var. Siz bir de katilsiniz. Hani bu felaket hı hı. katilliğinin de ispatı. Evet. E, 44 kişi nasıl mı öldü? Bu insanlar, bunları hep yazdım tabii ben bu arada. Hı hı. Yani dönüp arşivlere bakabilir arkadaşlarım. E, bunlar... E, Tahliyeler sırasında e, öldüler ama e, birçoğu yani tabi bu arada radyoaktiflerin olduğunu da söylüyorlar şöyle ki alarmlar çalıyor her yerde radyasyon Aha. yüksek olduğu için ve anormal bir panik var ortamda. Tabii. Kimse ne yapacağını bilemiyor hiçbir yönetici karar alamıyor yani nükleer e, felaket bizi bilinmezliklerle yüz yüze aslında kendi bilinmezliğimizle, evet, kendi beceriksizliğimizle, yüz <gülüyor> yüze getiriyor. getiriyor yani. evet. e, ve e, işte mesela 80 yaş üstü uyur durumda olan hastalar. İşte bunlar deniyor ki sadece deprem ve tsunami olsaydı ölmeyeceklerdi. Çünkü deprem Hı. ve tsunami oldu bunlar ölmediler. Nükleer felaket, yani patlama evet, yaşandı evet, bunların evet. tahliye edilmesi gerekti. Böyle 60 kilometre mesafedeki yerlerden bahsediyorum. birebir Hı. deprem ve tsunami'nin etkisini Hı -hı. almamış olan yerlerdeki. Ya sadece insanlar. nükleerden etkilenen evet. esasen. Evet. 44 kişinin öldüğü. Evet. E, resmen e, belgelenmiş. Şöyle ki bir başhemşire bir de e, şey hastane müdürü. E, şey huzur evi e, Hı -hı. müdürü. E, evet. Bunlar. tabii benim için etkileyici olan kısmı çok konuştum biliyorum ama <gülüyor> etkileyici olan heyecan konuş, duyuyorum konuş. konuştukça <gülüyor> da. E, evet. Bu etkileyici olan kısmı o üç kişinin yüzünü görmek istiyordum ben. Hani evet. yüzlerini tükürmek de istiyordum aslında suratlarını Hı -hı. ama. Ne hani... güzel olurdu <gülüyor> böyle <gülüyor> bir eylem. <gülüyor> Türkiye'de ne ses getirildi ama. Sadece dik dik bakmayı başardım. Ee, o da e, ba bana da bana da onların yanındaki avukatlar dik dik bakmaya başladılar. Hmm. Bilmiyorum artık. <gülüyor> Valla bunlar o kadar yüzsüz ki Pınar'cığım. Çok etkilenmişler bu da kopy kopyalı yapıştır gibiydi bu arada. Hani <gülüyor> Bakışları Evet diyorsun. aynıydı. Çünkü evet. şey gibi hani geçenlerde başka bir yazımda bir belirtmiş. Hannah Arendt'in işte bir kötülüğün Hı -hı. E, sıradanlığı hani onların evet. suratını da. Yeşil gazetede gazete dedik ki yazından bahsediyorsun. Evet, evet, evet o da e, yayınlanmıştı. Yeni evet. yaşamda da vardı, evet. E, yani şey, o gözlerindeki sıradanlık, hani biz bu emir eriydik. biz böyle olması gerekiyordu. Hı -hı. Bize maliyetleri kısmamız söylenmişti, biz bunun için aferin Hı -hı. aldık. Gibi ne güzel. Bir bakış Şimdi de vicdanlarıyla izlerinde. baş başa umarım kalırlar. Evet. istersen sen yine çok güzel bir şarkı getirdin bize, evet. tematik bir şarkı. E, şarkımızın adı Ayna Su. Ama ben hani su ayna. su ayna pardon işte bak burada bile takılıyorum. Japoncasını hiç söylemeyeyim sana bırakayım Mizukagami. birazcık. Evet sen birazcık e, ondan çok kısa bahset sonra da dinleyelim şu güzel şarkımızı. Mizukagami e, yani su ayna e, bir göl üzerinden tasvir ediyor aslında bir kenti e, ama o göl e, çok tesadüf bizim konumuzda da Fukushima Gölü. Fukushima Laguna. Evet, evet. E, ve öyle güzel tasvir ediyor ki 70'lerde yazılmış bu şarkı. E, bestecisi ve söz yazarı aynı kişi Takiko. Kato hmm. e, ve bu aynı zamanda bizim Yeşilçam e, artistlerimiz gibi bir de e, aktris taraflığı var yani. Ha, e, ve e, bu şarkı e, bu şarkıda şey hissedeceğiz belki hani o kuşların e, uçuşunun e, göle yansıması işte yaprakların dökülüşü mevsim değişiminin göl üzerinden tanımlanması ve o şehre aşık olan bir kadın ve o, o, o, o şey, şehri unutamayışına dair e, tınılar. Tamam süper o zaman dinliyoruz. Oh, boy. Kolay değil. Bu şehirde Ohiş kuşun bir Evet su hakkında nükleer enerjiyi konuşuyoruz ve konumuzda Pınar Demircan daha önceden de su hakkına e, konuk olmuştu. Yeşil gazete yazarı artık Yeni Yaşam gazetesinde de yazılarını okuyabilirsiniz ve Nükleersiz Orkun koordinatörü kendisi tam bir e, nükleer <gülüyor> nükleer uzmanı diyelim. Şimdi bunlar çok acayip şeylerden bahsediyorsun yani inanması güç ama gerçek maalesef 44 tane insanın hayatına mal olmuş bir şey. Bunlar bizim bildiklerimiz ve daha da kötüsü daha bir sürü insan bundan etkilenmeye devam edecek. Senin bir yazın vardı geçtiğimiz haftalarda başlığı da Fukushima'da yetişkin kanser vakalarında art, vakalarında da artış var. Şimdi en son çocuklarda triod kanser vakalarının arttığından bahsediliyordu. Senin yazında başka göstergelerin de olduğunu anlıyoruz. Bunu biraz bize anlatabilir misin? Evet e, daha önce son e, yani bu evet dünkü yazım ondan önce e, bu 380 bin çocuk da, yani normalde 1 milyonda bir görülen bir rahatsızlık e, tiroid çocuklarda Hı. tiroid kanseri vakası ama bunun işte geçen seneki e, geçen seneki yazılarım, hatta bu sene Fukushima'nın yıl dönümünde hmm. e, 11 Mart'ta. Mart 2018'de hmm. yazdığım yazıda 380 bin e, çocuk kontrol ediliyor. 194'ünde tiroid kanseri vakası ve şüphesi hmm. e, ne dair tanık olduğunu e, yazmıştım. Şimdi evet. bu, bu çok taze bir haber bir de yetişkinlerde kanser vakaları ortaya çıktı ama bunlar çok çeşitli. Geniş bir elpazesi var. Bunlardan biraz bahsedeyim. Yazı da Hı -hı. geçiyor bunlar. Ee, şöyle yapılıyor. Minamisoma, Fukushima eyaleti var değil mi? Bunun Hı -hı. içinde çeşitli şehirler var. Fukushima şehrinde 2227 kişinin deprem, tsunami e, ve nükleer e, işte bu felaket nedeniyle öldüğünü biliyoruz. Bunun içinde Hı -hı. de 44 kişinin öldüğünü biliyoruz. Şimdi bu ayrı Hı -hı. bir mesele. Başka şehirlerde de ölenler var. Deprem, tsunami, nükleer, felaket toplamda ölenlerin sayısı 20 bin. Ya bizim mesela Çok... İzmit ve, e, Düzce Depremi, e, ya Marmara, e, ve Düzce Depremi, Marmara ve Düzce Depremi'nde 30.000 bin kişi toplamda hı hı. hayatını kaybetmiş fokusuma felaketinden 20 bin. Ama e, bunun içerisinde e, yetişkinlerdeki kanser vakaları e, ilginç şekilde Minamisoma Hastanesi'nin raporu e, ele geçiyor. 70 bin kişi üzerinden bir karşılaştırma yapılıyor. Kayıtları bulunan. Yani Hı. tabii ki önce ve sonra karşılaştırması yapmak gerekiyor böyle bir durumda. Tabii. 2010'da ellerinde kayıtlar varmış. Evet. E, 2017'de de e, ölenlerin haricinde bir de şehre gelenler var. Diğer şehirlerden hastane olmadığı için gelenler var Hı. tedavi olmaya. Bunların evet. verileriyle beraber böyle harmanlanınca ortaya çıkan e, karşılaştırmalı rakam e, Tiroid kanserlerinde 29 kat Lösemi vakalarında 10.8 kat Göğüs kanseri vakalarında 4.2 kat Çocukluk çağı kanserinde 4 kat Akciğer enfeksiyonunda 3.98 kat Kalp krizi vakalarında 3.97 kat e, Böyle gidiyor yani hı hı. hep Bakarsan eğer üçer katı gibi e, hatta bir de felç vakaları var bu çok düşündürüyor beyin hmm. kanaması ve felç vakaları e, yani nüfus da değiş değişmiş bulunmuyor aslında hani bu oran hmm. 18 bin e, küsür bir nüfus da var hmm. e, yani bu e, bir de ilginç olan kadınlardaki oranın da e, bu e, yani kırılım olarak 3 kat fazla oldu erkeklere hmm. göre. Evet. Evet. Ee, yani bu e, sağlıkta iş olarak lanse ediliyor e, evet. mecliste de doktor Minami Soma Belediyesi'nin e, doktoru e, dile getiriyor Hı -hı. bunu e, Japonya'da gelecek 3 yılı da düşünürsek 10 yıl yani sonunda çok ciddi biz rakamlarla karşılaşacağız gibi. Evet. Bir de biliyorsunuz bir işçi de hayatını kaybetmişti. Resmi olarak nükleer e, felaket e, kaynaklı olduğu Hı -hı. anlaşıldı o ölümün. E, 150 milisivert kadar bir e, yani yıllık dünya standartlarında alınabilir doz bir milisivert. Hı hı. İşçiler için bu sınır elli milisiverte çıkartıldığı yıllık. Hı hı. Ama biz bunu hani yıllık olarak düşünmek zorunda değiliz. Bir kümülatif miktar var. Vücudunuza alıyorsunuz evet. onu. Hı hı. O birikiyor, birikiyor, birikiyor. O, bir eşeğe geldiğinde o hastalandırıyor. O çayda da elli işte. milisivert olabilir hı hı. yani. 150 elli evet. milisiverte geldiğinde Öldü işte Hı -hı. o işçi. Aynen. Tabii herkes Hı -hı. de bu farklı da cereyan edebilir. Hani bünyeye metabolizmeye diğer hastalıklarla etkileşime göre değişiyor. Neyse bu konu da biraz uzun burada tutalım. <gülüyor> <gülüyor> evet çünkü konuşulacak konularımız var da. Hı -hı. Şimdi bu sağlık konusu tabii şey yani böyle olması beklenir yani. Hatta benim tabii, düşündüğümden Çernobil'de daha Çernobil'de de diyor. zaten gelecek evet. 10 yıl içerisinde de vakaların artacağı söyleniyor Çernobil için bu durum evet. da aslında. Doğrudur. Bandevski diye bir bilim insanı hatta hapse falan da atılmıştı bir felaketinden sonra. Vallahi sürekli yolsuzluk ve hepsi bir arada gidiyor. Gerçekten büyük felaket. Şimdi Japonya'da yaşananlar Türkiye'de yaşanacakların habercisi diye düşünüyorum evet. ben. Sinop'ta ve Mersin Akkuyu'da nükleer enerji santralleri projeleri... Evet. ne konuşmamız lazım? Hani evet. son durum nedir Projeler ne aşamada? Çünkü sen onları da çok Şimdi ben tabii Japonya'dayken bunu da bir fırsat belip hani Sunop e, nükleer santral projesinde biraz dikkat çekmeye çalıştım. Bir sunum ah, yaptım. Kız. Bir de Sunop <gülüyor> NKP'den arkadaşlarla birlikte bir basın açıklaması e, hazırladık, onu okudum. E, böyle Süper, bir oradaki cool. Bono araya diye böyle hani umut e, be, e, umut e, ne diyeyim um, umut noktası e, diye bir yer parlamento meclisinin önünde bir basın açıklaması okudum e, o e, yağmur buralı, altındaydı. Sana. Fotoğrafı vardı galiba onun evet, değil mi? Hatırlıyorum. Evet da yansıdı. Velhasıl şimdi orada Sinop projesinin şöyle bir ilginç tarafı var. Bugünkü duruma göre çok detayına girmeden 6 kat bizde en az 6 kat maliyetli olduğunu söyleyeyim. Hmm. Şöyle ki o zaman 2 lira olan proje tabii ki maliyet boyutunu en son düşünmemiz gerekiyor. Tabii, Ama bu tabii. bile ilginç Ama bu yani. Bile... Bugünkü ekonomik kriz içerisindeyken 3 kat şey artmış dolar Türk lirası karşısında güçlenmiş. Evet. Enflasyon %40'lara gelmiş. Bize yalan söyleniyor. %15'ler deniyor. Hı -hı. Diğer taraftan şey projenin maliyeti 2 katına çıkmış. 40 milyar dolar oldu biliyorsun. Hı -hı. Yani hani böyle bakarsak 6 kat Hatta e, tabii yani 6, e, 12 kat. Evet. 12 kat daha fazla bir maliyetten bahsediyoruz. Ne ısrardır? Hem Ve bu de buraya, krizin içinde böyle tabii, bir Tabii şey onu bırak için. bir de MOX denen yakıt kullanılacak. Bu MOX'dur bugün Fukushima'da felaketin boyutlarını arttıran. Hı -hı. Mixed Hı -hı. Oxide denen nükleer storkta da bunun açılımına bakabilir arkadaşlarım. Hı -hı. Bu ıı, yakıt türü kullanılacak işte yerli ve milli enerji ıı, denen şey bu atıklardan onu tekrar kullanma yöntemine başvurarak ıı, güya yerli ve milli olduğunu iddia ediyorlar nükleer enerjinin tamam. ama, ama ıı, yani yine... çok kurnazca <gülüyor> çok kurnazca kaldı ki uranyum maddesi bile şey değil hani zaten Japonya'dan gelecek tamam. e, yani o hiçbir şekilde e, kabul edilebilir gibi değil evet Şimdi e, zamanımız o kadar hızlı geçti ki Pınar yani e, çok hızlı konuşmamıza rağmen konuşulacak çok şey var. Şimdi tablo oldukça karanlık görünüyor ama e, şöyle bir şey de var. Türkiye on yıllardır nükleere direniyor. Önemli bir karşı duruş var bu ülkede. Sinop'ta ve Mersin'de bu projelere karşı direniş ne durumda? Evet e, yani Sinop'taki e, direniş en son işte halkın katılamadığı bir halkın katılımı toplantı. <gülüyor> yapılmıştı gülmeyelim zamanımız azalıyor evet. lütfen. <gülüyor> Ve şeyde sonra İğneada çıktı bunun üzerine. Hani snop evet. da ciddi bir direniş yani direniyor de. ama Hı -hı. hükümet iki, iki proje daha getiriyor. Yani bir de biliyorsun İğneada. Evet. iki nükleer santral projesine döndü. Ne zaman yurt dışına gitseler yeni bir proje ceplerine koyup geliyorlar. Yani evet. ya da kolları veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ve İğneada'da yani Çinlilerle yapılacağı söyleniyor falan. Yani bizim ülkemizde bunu canlı tutmamız gerekiyor. Fukuşima bize ders olsun. Hani uluslararası mücadeleyi biraz daha büyütmek gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Evet, peki biz ne yapabiliriz yani vatandaşlar olarak böyle bir iki cümleyle onunla da ilgili bir şey söylesen. Yani işte demin dediğim gibi hani dayanışmayı örmem. Yani örülmüş bir dayanışma var zaten ama bunu Hı -hı. büyütmemiz gerekiyor. Yani 70'lerden beri insanlar yoruldular artık dur evet, demekten. Evet. Ama bunu Hı -hı. biz yorulmamalıyız. Böyle bir lüksümüz ee, yok. Yani zaten. şimdi Hı. çevre avukatları arkadaşlarımıza da kendi yani barosu için bundan bile bununa da ilgili bir yazı yazdım bu ça Perşembe Hı -hı. çıkacak ee, Hı -hı. yani bu baro bile hani buna karşı şey tavır alabiliyor yani Hı -hı. çevreyi bizler savunacağız evet. kurumlar değil öyle evet. görünüyor kesinlikle bizler. Çünkü bizim hayatımız söz konusu. Çevreden kastım ekosistem, evet. doğa, gezegen. Yani iklim değişikliği karşısında bir çözüm değil nükleer santraller bu arada. Yani hmm. o daha da büyük yangınlara sebep olabilir mesela nükleer felaket. Çernobil'i görüyoruz. Evet. Ve hmm. işte şey yani izotopların yayılması da başka bir sorun. Su ekosistemde işte o suyun kirlenmesi başka bir sorun. Yani hani sorunlar silsilesine neden oluyor. Evet. Maalesef evet. Ve sonuna geldik programımızın çok teşekkürler çok güzel anlattın derledin topladın Pınar Demircan'a tekrar teşekkür edelim bu haftalık bu kadar diyelim sudan gelenden sudan gelen suya doğanın bilimin sanatın edebiyatın içinden bak bak. Hazırlayan ve sunan Akgün İlhan